Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hayırlı geceler. Şimdi az önceki sohbetten dolayı kardeşlerden birisi odaya bir soru yazdı. Özelden de sorulan bazı sorular vardı. Onlar için kısaca mikalım hakkınızı helal edin. Bizim camilerdeki hocaların imamlığında namaz kılınır mı? Yani e, bu imamların arkasına namaz konulmuyor mı şeklinde bir soru e, sormuş kardeşimiz. E, sizin hocalarınız kimlerdir, neden e, böyle düşündünüz sorusuna da tağuta hizmetkar olan şekilde bir ifade kullanan kardeşimiz. Şimdi imamların konumları hakkında biz her meselede olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin izlediği yolu takip etmek zorundayız. Allah cümlemizden razı olsun. O sahabeler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Raşid Hilafet'inde ortadan kalkıp ısırıcı meliklik döneminin Muaviye Radiyallahu Anh'den sonra bir e, saltanata dönüşmesinden sonra çeşitli idarecilerin arkasında namaz kılmak durumunda kalmışlardır. Bu idarecilerin kimisi bu e, cemaate sarhoş bir şekilde sabah namazını kıldırıp, dilerseniz size namazı dört kıldırayım, size sabah namazının farzını dörte çıkarayım diyebilmiştir. Buna rağmen o sahabeler bu kimsenin arkasında namazı kılmışlardır. Yine mescidin ortasına içki masası kuran imamların arkasında namaz kılmak durumunda kalmışlardır. Tabii ki bunlar istenen, arzu edilen şeyler değil. Ama bir hataya verilecek tepki mutlaka Müslümanların maslahatını menfaatini temin edici durumda olmalıdır. Ee, şimdi düşünün o sahabelerin bunlara sabretmesinin sebebi onlara açıktan verilecek bir tepki karşısında ümmetin genel olarak fitnelere düşmesi bunu getirecekti. Kanların sebepsiz yere masum canların kıyılmasına, kanların dökülmesine sebep olacaktı. Sahabeler bunu özellikle e, idare ettiler ve bu bidatların önüne geçtiler. Bu tür camilerde, mescitlerde olumsuzluklar o dönemlerde kayboldu. Sonradan tabi e, e, Abbasiler döneminde Mu'tezile Cehmiye Akidesi'nin hilafete geçtiğini görüyoruz. Bu dönemde Ahmet bin Hanbel Allah kendisine rahmet eylesin. Cehmiye akidesinin küfür olduğunu açıkladığı halde, kim Cehmiler gibi inanırsa küfre girer diye açıkladığı halde, Cehmi halifenin arkasında cuma namazını kılmaya devam etmiştir. Ve şu nasihat de yapmıştır, böyle kimselerin arkasında namaz kılmak zorunda kalırsan, onlarla beraber kıldığın namazı say. Kendinde o namazı iade et demiştir. Bazı ilim ehli bu şekilde bir yol takip etmişlerdir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Zer radıyallahu anh'ten Bukhari ve Müslümin rivayetlerinde şöyle bir tavsiyesi var. Öyle idareciler gelecek ki başınıza namazları vaktinden çıkaracaklar. Yani vaktinde kılmayacaklar, vaktini çıkardıktan sonra kılacaklar. Siz bunlara yetişirseniz namazı vaktinde kılın, bunlarla beraber namazda terk etmeyin. Yani onlarla kıldığınızı nafile sayın demiştir. Şayet insanlar, e, o sahabeler bize örneklik eden, önderlik eden o sahabeler cemaatle namazı terk etselerdi, bugün cemaatle namaz diye bir şey kalmazdı. Çünkü nereden bulacaksınız ki dört dörtlük bir imam çıksın size namazı kıldırsın? Yani her birerimiz beşer olmamız hasebiyle... E, mutlaka hatalarımız olacaktır. Hiç kimse imamlardan dört dörtlük olmasını bekleyemez. O Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dı vefat etti. Ondan sonra da e, onun gibi bir imam bu immet görmedi. Dolayısıyla ancak küfür söz konusu olursa bir imamda, küfür söz konusu olduğunda dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın genel maslahatları Ön planda tutuyor. Cemaatin terk edilmesine, Allah'ın farz kıldığı cemaatle namaz unsurunun ümmetten kaybolmamasına, kapı açmaması için onlarla beraber kıldığınızı nafile sayın ama terk etmeyin diyor. Siz vaktinde yine kılmaya devam edin. Şüphesiz namaz vaktinden çıkarmak küfürdür. Odada ses var mı bu arada? Şu an ses var mı? Tamam. Allah razı olsun. Uzun zaman yazı gelmedi. Düşmüş olabilirim diye. Ee, şimdi bu imamlar eğer e, bahsettiğiniz gibi işte tağuta hizmet e, nazarıyla baktığınız zaman öncelikle tağutu anlamamız gerekiyor. Tağut kelimesi Allah Azze ve Celle'ye kulluktan alıkoyan Allah'a kulluğun önüne geçen şeylerdir. Tagut sadece devlet idarecileri değildir Mesela devlet yöneticilerini tagut olarak niteleyen öyle kimseler öyle gruplar vardır ki mesela tarikatçılar tarikatçıların kendisi tagut olmasına rağmen e, bunlar da devlet yöneticilerini tagut diye niteleyebilmektedirler. Aynı şekilde harcere bakın cuma namazını Allah'ın fars kıldığı cuma namazını, Geçersiz sayarlar, bu ülkede cuma namazı kılınmaz derler. Bu sözleriyle, bu iddialarıyla kendileri tağut konumunda olurlar. Allah Azze ve Celle namazın cemaatle kılınmasını, cuma namazın kılınmasını emretmiştir. Buna karşı çıkan da, buna engel olmaya çalışan da bir nevi tağutluk pozisyonda olur. Dolayısıyla bizler bu cemaatle namazların Allah'ın istediği şekilde olabilmesi için bazı şeylere sabretmemiz gerekir. Mesela, eğer sünnete uygun bir şekilde namazlarımızı biz cemaatle kılmaya, mescitlerde kılmaya devam edersek mutlaka o cemaatle bir takım diyaloglara geçeceğiz. Onlara tebliğde bulunacağız ve o cemaati kendi safımıza almak durumdayız. Bir cuma namazı düşünün, cuma namazı kılıyorsunuz, hutbede hoca efendi şeriata aykırı bir söz ediyor. Bir kişi, hakkı bilen bir kişi... Tek başına bu söze itiraz etse, belki bu tek başına itirazı cılız kaldığından dolayı münker olarak bile değerlendirilebilir, fitne çıkarmak olarak değerlendirilebilir. Ama o cemaatle tebliğ, diyalog geliştirilir de, hak tebliği anlatılır, cemaat hakkın safına geçirilirse, cemaat toplu halde... İmama itiraz eder ve o imam batıl bir söz konuşmaya korkar hale gelir. Bu zincirleme olarak işte diyanetin bazı arızalarının ortadan kalkmasını zaman içerisinde getirir. Ama sabretmemiz gerekiyor. Çünkü mescitler Allah'ın evidir. Allah'ın evini, Allah'ın razı olmadığı şeyler konuşan kimselere terk etmekten bütün Müslümanlar mesul olur eğer cemaati terk ederlerse, mescitleri terk ederlerse. Allah cemaati fars kılarken, bunu emrederken bunun mescitlerde olmasını e, öngörüyor. Nebi Aleyhisselatü vesselam mescitleri terk edenlerin evini yakmaktan bahsediyor. Diğer taraftan özelden sorulan bazı sözler var. Mesela e, özellikle in speak ortamında evet canlı Özellikle in speak ortamında bazı dengesizce sözler eden e, kitap ve sünnete çağırdığını iddia ettiği halde akıllarını ön plana koyan, akıllarını kitap ve sünnetin önüne geçiren bazı kimseler, e, nebilerin hatasız olduğunu söylemeyi kitap ve sünnete aykırı bir söz gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Bir kere şunu çok iyi bilmemiz lazım. Bütün nebiler, bütün peygamberler birer beşerdir, insandır. Ama Allah Azze ve Celle'nin vahyine muhatap olan, Allah'ın vahyini tebliğ eden birer insandırlar. Bu vahyi tebliğ konusunda masumdurlar, Allah'ın korumasındadırlar. Şayet şeriatın tebliği konusunda hata ederlerse Allah azze ve celle onları uyarır, onları düzeltir e, ve bu konuda emindirler. Dünyevi konularda hataları söz konusu olabilir, her beşer gibi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şunu buyurmuştur. Her Ademoğlu hata edicidir. Hata edicilerin en hayırları da tevbe edenlerdir. Elbette peygamberlerin hata edici eden vasıfta olmalarını söylememiz, işte peygamberlerin hatalarını tespit edelim manasında değil, bu sadece Allah'ın yetkisinde, O'nun sal salahiyetinde olan bir şeydir. Peygamberlerin hatasını kullar tespit edemez. Allah Azze ve Peygamberlere kulların yapacağı tek şey itaat etmek, onlara itiba etmektir. İtikat esası olarak her kim peygamberlerin hiç hata etmeyeceğini söylerse şirk akidesine sahiptir. O kimse neuzu billah Allah'a ortak koşmuş olur. Peygamberlerin beşer vasfını, beşeri olma vasfını kabul etmemiş olur. Evet, birkaç özelden yazı daha var yetişebilirsen. tamam. Herhalde e, sorulanlar bu kadardı. Başka sorunuz yoksa ben mikrofonu bırakayım. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatu. Şimdi Ebu Galip e, soru-cevap yapalım dedi. Galiba biraz da kayıtlar ark arkaya biraz rahatsızlı da etmiş olabilir. Özellikle kardeş bir soru yazmış. İlletin ahkamdaki yeri ikinci soru olarak da fetva üzerine akide inşa edilir mi? Akide bina edilir mi? Ne yapılırsa fetva üzerine akide inşa edilmiş olunur şeklinde. Öncelikle illetin ahkamdaki yeriyle kast edilen yani hükümde illet nasıl işletilir? Hükümde nasıl kullanılır? Allahu alem bunu kastediyor. Kardeş, illet herhangi bir illet Allah'ın kitabında veya hut Resul Aleyhissatü sünnetinde yasaklanmışsa, illet belirtilmişse o illeti taşıyan her ne varsa aynı illetin kapsamında olur. Yani illetin haram kılınması o illeti taşıyan her maddeyi, her unsuru aynı şekilde haram kılar. Mesela bunun en basit örneklerinden birisi hamr, yani sarhoş edicilik illeti bulunması. Herhangi bir maddede sarhoş edicilik vasfı varsa, e, hayır bunun adı kıyası olmaz, bilakis illetin uygulanması, illetin tatbiki olur. Çünkü e, şayet bu yapılmazsa Allah Azze ve Celle'nin bu illeti, Haram kılması, bu illeti yasaklamasının hiçbir anlamı olmaz. Muallakta kalan bir sözden ibaret olur. Allah ise bundan münezzehtir. Yani hamur, yani sarhoş edici şey diye yasaklıyor Allah Azze ve Celle. Ve burada tek tek sarhoş edici içkileri saymıyor, zikretmiyor. Çünkü onun illetini haram kılmasıyla o türün tamamını nehyetmiş oluyor. Burada Kıyas olması için yani kıyasla hüküm verilmesi için şunun gerçekleşmesi lazım ki e, kıyasın dinde asla edille şer'iyeden olmadığını ancak sapıkların kitap ve sünnetten sapan kimselerin kıyası dinde edille şeriye gördüğünü ifade ediyoruz zaman zaman Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü Mesela naslarda herhangi bir madde haram kılınmış ismen ismen haram kılınmış illet-i ee, misal olarak Allah Azze ve Celle hınzırı haram kılmıştır. Bunu ismen haram kılmıştır. Bir kimse tutar da işte hınzırda şu şu illetler vardır. Yani Allah Azze ve Celle bu illetleri açıklamadığı halde kendisinden kendi görüşüyle buna illetler tayin eder. Şu şu illetlerden dolayı domuz haram kılmış olmalı der de o illetleri ee, i̇smen Nas'larda zikredilmeyen başka şeyleri de uygularsa bu takdirde kıyas yapmış olur. Kıyasla helal haram tayinine gitmiş olur ki bu çok tehlikelidir. Allah'ın dininde şeriat koymak tehlikesini ortaya çıkarır. Ama illeti, yasaklanan illetin, Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve sünnette yasaklanan illetin taşınma sebebiyle herhangi bir madde, mesela suret haramdır. Suret, bazı hadislerde resim yapmak Allah Azze ve Celle ile yaratma sıfatında çekişmek olarak zikredilir. Bazıları burada suretteki, resimdeki illetin Allah Azze ve Celle'ye ibadette ortaklığa sebep olmasından dolayı yasaklandığını iddia etmişlerdir. Yani kişiler, insanlar Nuh Aleyhisselam'ın Vefatından sonra insanlar onların, salih kimselerin, o kavmin salihlerinin önce resimlerini edinip sonra bunlara tapmaya başlamaz sebebiyle bunun şirke vesile olduğu dolayısıyla yasaklandığını söylemişlerdir. Ama naslarda işte şu illetten dolayı resim yasaktır denmiyor. Dolayısıyla suret hangi şeyde bulunursa bulunsun o yasaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali radıyallahu anh Yemen'e gönderirken yer ile düzlemedikçe, yerle bir etmedikçe hiçbir yüksek kabir bırakma ve yok etmedik hiçbir suret bırakma diyor. Suret yapmak, suret yapmak Allah ile çekişmektir. Kudsi hadiste böyle buyuruluyor. Allah Azze ve Celle suret yapmanın yaratma hususunda Allah ile çekişmek manasına geldiğini ifade ediyor. Dolayısıyla ister video şeklinde olsun, ister resim şeklinde olsun, ister elle çizilen olsun, ister heykel suretinde gölgeli olsun, gölgesiz olsun, ister nakış işleme şeklinde olsun, bunların tamamı şiddetle yasaklanmıştır. Müslümanların bunlardan kaçınması gerekir. Biz burada illet tayinine değil, Allah tarafından çünkü illetin kendisi onun suret olmasıdır. Bunlardan kaçınmamız gerekir. Kaçınmazsa isyan etmiş olur. Haram işlemiş olur. Çünkü e, insan Allah Azze ve Celle'ye isyan ettiği her fiilinde e, Allah'a bir nevi ortak koşma halindedir. Bu ortak koşmaların hangisinin dinden çıkardığını ancak naslar belirler. Mesela Allah'tan başka yemin etmek şirktir der Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bunun dinden çıkaran bir şirk olduğunu görüyoruz. Namazı terk etmek hakeza öyle. Namazı terk etmenin küfür olduğunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Ama diğer bütün isyanlar da şirk kapsamına girdiği halde e, biz bunların dinden çıkardığını söyleyemiyoruz. Çünkü bunu ancak naslar tayin eder. Mesela riya. Riyada şüphesiz ki insan Allah'a halis kılması gereken bir amelinde e, kulların beğenmesini de buna ortak eder. Fakat nebiy ilesettirsem mutlak manada insanlar bundan e, gafil oldukları için bunun gizli şirk, küçük şirk olduğunu belirtiyor. Ama bilinçli bir şekilde bu yapılırsa, yani kişi her amelini e, Allah için değil de sırf insanlar görüyor diye yaparsa, insanların görmediği yerde de bunları asla eda etmesi şüphesiz bunun yaptığı şirktir. Almanya'da çocuklar okula başlamadan önce bir adam çizmeleri lazım. Mecburi. Yapmadıkları takdirde defterine yazılıyor ve küçük yetenek bozukluğu var diyorlar. Ne yapmak? Ne yapmamız lazım? Şimdi bildiğim kadarıyla Avrupa devletleri insanların inançlarının gereği olan hal, tavırlar konusunda biraz daha müsamahakar davranabiliyor. Bunun inancımıza aykırı olduğunu açıklaması lazım bunu açıklaması lazım ve yapmaması lazım soru sorup da cevabını aman etmesin kendi arayın. şimdi diğer soruya gelelim fetva üzerine akide inşa edilir mi diye insan sadece akidesin değil amellerini de delil üzerine yapmak zorundadır yani akide de amel de delil üzerine olmak zorunda. ile e, kastedilen bir kimsenin bir ilim ehline soru sorup ilim ehline soru sorup ondan bu meselenin delilini öğrenmesi gerekir. Onun kendi görüşünü öğrenmeye çalışıyorsa e, o görüş dinde bir hüccet değildir. E, Sesli mi soracaksın Ebu Galip? Tamam buyur inşallah. Selamun aleyküm. Şimdi önce ilk sorudan başlayalım. Bu 5 fasıl hayvan zikredilirken sonuncu madde olarak e, yırtıcı özelliği zikrediliyor. Yani ismi değil de özelliği illeti zikrediliyor. Ama diğer hayvanlarda sadece ismi zikrediliyor. Biz ismi zikredilenlere yeni bir isim ekleyemeyiz ama yırtıcı vasfına giren hayvanlarda e, Hepsini kapsar bu ifade. Bazı ilim ehli dikkat etmediğinden dolayı olsa gerek, yani bu kıyasın, bu ümmetin başına ne türlü bir bela getireceğini tahmin edemediğinden, bunu düşünemediğinden olsa gerek, bu illetin uygulanmasına, illetin tatbikine kıyas ismini vermişler. Bu doğru bir ifade değil, yani ıstılah manasında fıkhi bir ıstılah olarak kıyas değil bu, illetin tatbikidir. Yani e, kargada işte hırsızlık gibi bir özellik var gibi bir şeyden kıyasla e, hırsızı öldürmek bu yola gidilemez. Yırtıcı hayvanlara isim vermek kıyas olmuyor mu? Şimdi e, az önce söylediğim gibi illet yasaklandığı zaman o illeti taşıyan her şey onun hükmüne dahil olur. Eğer illet yasaklanıyorsa. Diğer soru illetin ortadan kalkmasıyla alakalı bir şey. İlletin ortadan kalkmasını ancak şari, şeriat koyucu belirler. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ee, size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Ama artık ziyaret edebilirsiniz. Çünkü o ölümü hatırlatır buyuruyor. Bunun gibi durumlarda bizzat şeriat koyucu tarafından bu e, verilmesi lazım. Allah Azze ve Celle'nin son indirdiği ayet, bu dinin tamamlandığını belirten ayettir. Maide Suresi 3. ayetidir. Din son halinde e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bu, kendisine bu ayet indi sırada neleri emretmiş, neleri yasaklamışsa, hükümler bundan ibarettir. Bundan sonra yeni bir hüküm gelmeyecektir. Yani kimse kıyasla veya başka bir yolla, iştahatla bu dine yeni bir hüküm, yeni bir helal, yeni bir haram ilave edemez. E, örtünme hakkındaki o illetin zikredilmesine gelince dediğimiz gibi Allah azze ve celle e, bunu bu şekilde bildirmiş olmasına rağmen din bunun üzerine tamamlanmıştır. Ayette isim isim veriyor mu? Hangisini? Zaten bu hadiste geliyor. Yırt, e, bu 5 fasık hayvan hadiste geliyor. Ayette değil. Velev ki ayette geçsin. Zaten fark eden bir şey yok. Önemli olan burada yırtıcılık illetinin zikredilmiş olması. Yani orada e, beşinci madde olarak isim değil de vasıf zikrediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu vasfı taşıyan hepsi de bunun hükmüne dahil olur. İlletin Allah Azze ve Celle tarafından e, ortaya koyulan illette e, ancak onun ortadan kalkmasıyla Kafir ülkede yüzün örtülmesi zor bir durumsa hüküm nedir? Vallahi, e, hüküm, Allah hüküm, Allah'ın hükmü değişmez. Mesela bizler biliyoruz ki şu yaşadığımız ortada, ortamda, yaşadığımız ülkede insanların kazançlarına, e, parasına bir şekilde dolaylı ya da direkt olarak faiz kırıntıları bulaşıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi. Mesela en basitinden insanın bankayla Yaptığı her işlem haramdır. Faiz kurumuna destektir. Ama insan buna mecbur kaldı diye hiç kimse buna helal diyemez. Kafir ülkede yüzün örtülmesine gelince Allah Azze ve Celle yüzün örtülmesini emretmiştir. Eğer mesela Avrupa ülkelerinin bazısında yüz örtmenin yasaklanına dair sözler söyleniyor. Allah'ın emri o kafirlerin uygulamasıyla ortadan kalkmaz. Yüzü açmak, kadının yüzünü açması haramdır. Kafirlerin zorlaması bunu helale çevirmez. delil Asab suresi 59. ayet, Nur suresi 31. ayeti, görünen yerlerin elbise olduğu sahabe tarafından izah edilmiştir. Ee, bu konuyla ilgili peçenin farzoluna dair bir risale yayınlamıştım internet sitesinde onun linkini verebilirim oradan delilleri takip edebilirsiniz her kadın yüzü kapalı olduğu için taarruza uğrarsa ne olacak Kadın yüzü örtülü olduğu için taarruza uğradığı e, hadiste varid olmuş. Beni Kaynuka savaşı bu yüzden çıkmıştır Ebu Galip. Beni Kaynuka savaşı bir kadının yüzünü açmaya, e, bir Yahudinin birinin teşebbüs etmesi sebebiyle çıktı. Müslümanların tabii ki sahip çıkması lazım. Müslümanların buna sahip çıkması lazım. Nasıl bir devlet vardı? Beni Kaynuka Bedir Savaşı'ndan da önce oldu. herkesin gücü yettiği kadar buna karşı çıkması lazım. Müslümanların şu an sahibi yok. Aleykümselam ve rahmetullah. Müslümanların sahibi şüphesiz Allah'tır. Siyah çarşaf içinde olmak bile onlara yetiyor. Kadın eğer yalnız ise hüküm nedir? Ee, kadın evinden çıkmasın. Bu tür müşkülatlar biraz aslında Müslümanların gereken bazı hususlar terk etmesiyle ortaya çıkıyor. Resmi işlemler, okul vesaire mecburiyet. Şimdi zaruretler miktarınca takdir edilir. Maral 28. Yani... Mesela e, Allah Azze ve Celle zarret konusunda domuz etine örnek veriyor. Mustar durumda kalan bir insanın doymayacak kadar, yani ölmeyecek kadar e, domuz etinden yemesine Allah Azze ve Celle ruhsat veriyor. Ama hiçbir zaman bu domuz etin helal olduğunu göstermez. O bir mecburiyet hali. İnsanlar da Allah'ın emirleri karşısında güçlerinin yettiğiyle mükelleftir. Güçlerinin yettiğini sonuna kadar uygulamak zorundadır. Her ortam kendinin fıkhını oluşturmaz mı? Ortamların değişmesi Allah'ın dinini değiştirmez. Yani maide 3. ayeti nazil olduğu sırada Allah'ın hükümlerine ise bugün de aynısıdır. Aynısı olmak zorundadır. Yüz kapalı yalnız gözler görünürse nasıl olur? Sahabeden tesettür ayetlerine dair tefsirlerde, Aleykümselamü Alematu'lah. Bazı sahabeler tek gözün açık kalacağı şekilde tarif etmişler, Bazısı iki gözün açık kalacağı şekilde tarif etmişler. Ee, yalnız gözlerin açık kalmasında böyle bir müsaade var. E şimdi Mısır'da Peçeli kadınların okuma yasağı koymak istiyorlarmış. Peçeliler çarşafa gelemiyormuş. Şimdi böyle durumlarda Müslümanlar tepkisini koymalı. Yani bu gibi yasaklar genelde bu emperyalizmin hakim olduğu ülkelerde kısmi olarak başlıyor. Yani böyle pilot bölgelerde uygulama şeklinde başlıyor. Bakıyorlar ki Müslümanlardan hiçbir tepki yok. Hiçbir hukuki mücadele yok. Ondan sonra diğer yerlerde de yaygınlaştırıyorlar. Yani okumasınlar mı şeklinde bir ifade kullanmadım ben. Ee, elbette oku, okuyacaklardır, okumaları için farz olan ilmi tahsil etmeleri için ellerinden geleni yapmaları gerekir. Ama Tesettürle uhmak arasında tercih arasında kalırlarsa tabii ki tesettür öncelikli. Pasaporta tesettürünü açmayacağım deyip, evet. Allah ruhsatı kullanan kolunda sürüyor. Ruhsat nerelerde ve hangi durumlarda devreye girer? Burada hadiste kastedilen ruhsat, Nebi Esat Vezamın ifade ettiği ruhsatlar, Şeriatın kaynaklarında geçen ruhsatlar hakkında e, insan kendi kafasına göre ruhsat tayin edemez. Mesela e, kişinin cem yapması isterse mukim halde olsun cem yapmasına ruhsat vardır. Allah bunu da sever. Neden? Çünkü bazen bu ruhsatı uygulaması kulun namazı terk etmesine mani olabilir. Mesela bir mazereti olur. E, namazı cem etmek durumunda kalır. Farzı terk etmektense o ruhsatı yerine getirerek Allah'ı razı eder. İkrah'ın kitapta ve sünnete bir sınırı var mıdır? Yani Allah böyle Resulü bir ölçü koymuş mudur? İkrah konusunda kitap ve sünnette e, şunlar şunlar ikrahtır, şunlar değildir diye bir ölçü bilmiyorum Ebu Galip. Ama i̇bn Mesud radiyallahu anh'ten bir söz var. 3-5 kamçı yememek için onların söyletmeye çalıştığı sözü bile söyleyebilirim dediği, kurtuğu bir rivayet eder bunu. Mazeret olmaksızın yapılabilir mi? E, cem mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir mazeret söz konusu olmaksızın Medine'de namazını cem etmiştir. Birçok sahabeden bu konuda nakiller var. E, Hazarda namazların mutlak cemi diye bir e, risalede bunları da topladım. Az önce peçe hakkındaki şeyi de e, söyledim. Linkini vereyim diye hem onu hem onu linkini göndereyim. Şu peçe hakkındaki risale, şu da, hazardayken, yani kişi mukim haldeyken, seferi değilken, mazeretsiz olarak namazı cem edilebileceğine dair deliller. Nisa 34. ayette kadını dövme konusu varmış. Bir arkadaş bu konuda bana sordu. İslam'da kadına şiddet var mı diye. Buna nasıl güzel cevap verebiliriz? Ee, Şimdi Nisa suresinin 34. ayetinde müşuzda bulunan yani isyankarlık eden kadının dövülebileceğine dair bir ruhsat var. Hadislerde hakeza yüzüne vurmamak şartıyla, can yakıcı olmaması şartıyla kadının dövülebileceği ama bu ümmetin hayırlıların, hayırlılarının kadını dövmeyeceğini. E, bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu ümmetin hayırlıları sorunlarını şiddete başvurmadan halledebilenlerdir. Ama öyle de durumlar olur ki e, dövmekten başka çaresi kalmayabilir insanın. Bu boşanmanın önüne geçen vesilelerden birisi olarak zikrediliyor. Nisa 34'te. Suud'dan mukim olan kadınların peçesiz dışarıya çıkması haram çıkan cezalandırılıyor bildiğim kadarıyla. Ama dışarıdan gelenlere aynı hüküm uygulanmıyor. Aslında uygulanması lazım. Şayet e, bunu bir hüküm olarak ortaya koyuyorlarsa, yani şayet peçeli, e, peçesiz çıkan dövülür diye, böyle cezalandırılır diye e, bir hüküm varsa bunu herkese uygulamalar lazım. Ama bu hüküm, böyle bir hüküm yoksa şeriatta bunu kimseye uygulamamaları gerekir. açılmadı mı ee, en son namazların cemi hakkında kim açılmadı yoksa o linkleri düzeltelim eğer aç açılmıyorsa tamam inşallah ben onu yeniden link yaparım tamam ikincisi açıldı mı hasenvari Pazarda namazların cemi hakkındaki link açıldı mı? Aleyküm selam ve rahmetullahi wabarakatuhu. Ee, linki ben şöyle size göndereyim. He. Açılıyor mu? Açılıyorsa o zaman Rayya Kardeş'in belki e, bilgisayarında problem olabilir. Farklı bir link daha yapabiliriz ona. Yani sorun olmaması için. Evet, bu sorduğunuz konularda anlaşılmayan bir şey var mı kardeş? Mekke'de marketten arkadaş şeker aldı, içerisinde domuz jelatini vardı. Biz ürünü tanıdığımız için tüketmedik ama orada halal bu ürünleri hala bu ürünleri tüketiyor. Özellikle bir marka var, ee, işte Türkiye'de Haribo diye satılıyor. Üzerlerinde hiçbir uyarıda yok. Avrupadakilerde varmış. Ee, böyle Jelibon tarzı şekerlemelerde domuz zelatini kullanılıyormuş. Almanya'da bu açıklandı. Ama Türkiye'de maalesef bunu gizliyorlar. Bunlardan sakınmak lazım. Allah cümlemizden razı olsun. Yani Avrupa'da bunu rahatlıkla açıklayabilmelerine rağmen Türkiye'de gizliyorlar. Mesela Haribo markalı şekerler BİM tarafından bile satılıyor. BİM e, biraz İslami duyarlılığı olan bir firma olarak bilinir. E, Haribo markalı şekerleri satıyorlar ve üzerinde hiçbir uyarı yok. Doğrudur. Ya bilmediklerinden satılıyor olabilir. Avrupa'dakilerde bu uyarı var ama Müslüman ülkelerde bunları bu uyarıları yazmıyorlar bildiğim kadarıyla İnşallah Ülker gibi markalara gelince tabi biz markalarla tek tek uğraşacak değiliz biz e, şayet Almanya'da Haribo firması bu açıklamayı yapmasaydı yine bilemeyecektik e, bilmediklerimizden mesul değiliz bildiklerimizden mesulüz. Aleykümselam ve rahmetullah. Farz namazından sonra mı çekmek lazım yoksa en sünnetten sonra mı yani en son sünnetten sonra mı? Bu tesbihlerin namazın ardına yapmayı bildiriyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. İşte farzdan sonra veya sünnetten sonra diye de herhangi bir tayine gitmemiş. Çünkü e, aslı itibarıyla Nebi Aleyhissalatu vesselam zamanında sahabeler farz namazları mescitlerde kılarlar sünnetleri ise, nafire namazları ise evlerde kılarlardı Nebi ve Vesselam'ın tavsiyesine uyarlardı bu sebepten onlarda böyle bir müşkilat olmamış ama herkes e, sünnetlerini de farzını da camide, mescitte kılmaya başlayınca arada mı yapılır, sonunda mı yapılır diye e, tartışmalar çıkmış, bunlara gerek yok, böyle bir tayin naslarda gelmiyor kişi hangisini yapsa sonuçta yerine getirmiş olur, muhalefet etmiş olmaz. İçki satılan yerden alışveriş hakkında bilgilendirir misiniz? İçki satılan yerden alışveriş yapmanın haram olduğunu ifade eden bir nas bilmiyorum. Ama içki satmak haramdır. İçki satanın içki sebebiyle 10 kişinin lanetlendiği belirtilmiştir. İçkiyi satan, satın alan... İçkiyi satan, satın alan, onu taşıyan, içki yapılması için malzeme satan, yardım eden, bunlar bu şekilde 10 kişi sayılıyor ve lanetleniyor. Bu lanetlenenler arasında içki satan yerden alışveriş yapan diye bir ibare yok. Ama içkiyi satın alan var. Bankalarla ne olursa olsun iş yapılmaz dediniz. Evet. Çünkü bankalar faiz kurumudur. Onlarla yapılan işlemler, isterse sıradan bir banka havalesi olsun, onların faizde kullanmasına doğrudan yardım etmektir. Allah Hazreti ve Celle Maide Suresi 2. ayetinde, hayırda yardımlaşın, zulümde yardımlaşmayın buyuruyor. Bu sebeple bu tehlikeye girer. İçki satan yerle, yerlerde haram işleyen bir yer. Ama e, sizin içki satan bir yerden alışveriş yapmanız e, aynı kapsamda değil. Çünkü e, bankada yaptığınız alışveriş, e, havale işlemi veya bir fatura ödemesi doğrudan faizde kullanılmasına vesile olan bir şeydir. Yani helalde kullanılmasına e, bir ihtimal yok. Ama bakkallardan, marketlerden... E, helal olan şeyler de satılır, haram olan şeyler de satılıyor. Faiz olmayan banka olsa... Faiz olmayan banka bilmiyorum, kuraba kardeş. Faiz olmayan banka bilmiyorum. Yani, e, elbette belki faiz olmayan banka e, kurum olarak e, hayata geçirilmesi mümkündür. Alternatif bir banka ama e, bugün bunu iddia eden Firmalar bunu yapmıyorlar maalesef. Mesela finans kurumları normal faiz kurumlarından daha fazla kar va e vaadinde bulunuyor, ama hiçbir zaman zararı söz konusu etmiyorlar. Kar zarar ortaklığı diyorlar sözde bunun adına, ama hiçbir şekilde zarar etmeyeceğine dair kesin garanti veriyorlar. Bilekis şu kadar, şu kadar kar edeceksin diye daha işlem yapılmadan. Herhangi bir alışveriş gerçekleşmeden önceden kâr miktarını bildiriyor sana. Orta namazını cem etmeyiniz diye bir şey okudu. Orta namazdan kasıt ikindi namazımdır. Hadislerden anlaşılan bu kardeş. Yani orta namaz ikindi namazıdır. Ee, orta namazını cem etmeyiniz diye bir hadis varsa bunun kaynağını bilmek isterim. Ben bilmiyorum. Eğer böyle bir hadis varsa, yazabilirseniz memnun olurum. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uygulaması, öğleyle ikindiye, akşam ile yatsıyı cem etmek şeklinde olmuş. İkindinin, şayet bu söylediğiniz hadis sahihse, kaynağını verirseniz bakarız, eğer ise ikinin namazının akşam ile cemedilemeyeceğine dair açık bir delil olur. İki rekatlı namazlarda selam Oturduğunda, oturuşunda sol ayak sağ bacağın altından çıkıp kalçalar yere konur mu? Caferi Tayyar. E, bu bahsettiğiniz oturuş teverrük oturuşu. Hadislerde selam oturuşunda teverrük oturuşu yapılacağı bildiriliyor. Dolayısıyla ister iki rekatlı olsun, ister üç rekatlı, ister dört rekatlı bir namaz olsun. Selam oturuşunda bu e, yazdığınız şekilde oturmak, teverrük oturuşu yapmak Allah Resulü'nün Sünneti bu şekilde. Nurcuların bankası varmış, onlar kar veriyorlarmış. Bu helal mi? Az önce söylediğim gibi, e, bu finans kurumları daha öncesinde, alış, yani onlarla bir anlaşmaya girdiğiniz esnada önceden tayinde bulunuyorlarsa, işte yüzde şu kadar kar vaat ediyor. Bunun da, bunu yapmakla da diğer bankalardan hiçbir farkı olmadığı ortaya çıkıyor ve hiçbir zamanda zarar vaat etmiyor. Sözde bir kar zarar ortaklığından bahsediliyor ama zarardan bahsedilmiyor. Bilakis önceden tayin edilmiş miktarda kar vaat ediyorlar. Bu da açıkça faizdir. Kapalı da değil. Açık bir faizdir. İkindi ile yatsı namazlarının ilk sünneti konusunda tartışmalar oluyor. Bu konuyla ilgili varsa link alabilir miyim? Yası namazının İlk sünneti diye halk arasında meşhur olan namazın sahih bir dayanağı yok. İkinci namazına gelince, ikinin namazından önce dört rekat kılmak isteyene Allah rahmet etsin diye Ebu Daub ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis var. Şeyh Mukbil, Şeyh Elbani bu hadisi. Şeyh Mukbil sahih olduğunu söylüyor, Elbani hasen olduğunu söylüyor. Bu hadislerle amel etmek isteyen kimseye böyle bir meşruluk var. Bazı ilim bunun zayıf olduğunu söylüyor. Ee, benim araştırdığım kadarıyla e, rivayet amel edilebilir, sağlam bir rivayet. Fakat Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ikindiden önce e, nafile namaz kıldığına dair bir rivayet yok, sahip bir rivayet yok. Ne sayı, zayıf bir isnabda rivayet ediyor. Hadiste iki ezan arasında kılınacak namazdan bahsediyor ki ezan ikinci ezanın Kamet oluyor ve bu namazda edilecek duanın makbul dualardan olduğu rivayeti var. Lakin tecrede bu namazın kılınması neredeyse imkansız. Zira ezan duyup camiye gidince kadar kâhmet okunuyor. Aslında imkansız değil. Mesela e, belki sadece akşam namazında imkansız olabilir. E, ama yatsı namazında millet o uydurma... Dört kat sünnet diye e, kıldıkları namazı kılana kadar bu namazı insan kılabilir. İkinde hakeza öyle. Ama akşamda haklı olabilirsiniz. Evet. Evet Habib Elli az önce bundan bahsettik. Yatsıdan yatsının farzından önce 4 rekat sünnet diye bilinen namazın sahih bir aslı yok. Ama her ezan ile kamet arasında nafile vardır hadisinden dolayı bir kimse orada namaz kılmak isterse o vakitte 2 rekat kılabilir. İkinin namazı 4 rekat sünnet kılınabilir doğru mu anladım? Evet doğru anladınız. Aleyküm ve rahmatullah. Hayır, tahiyyatül mescid namazı değil. Tahiyyatül mescid namazı kişinin mescide girdiği zaman şayet oturacaksa oturmadan önce iki rekat namaz kılmaz. Aleyküm selam ve rahmatullah. İkin namazı sünneti var mı? Ee, söylediklerim anlaşılmıyor mu? İkin namazının önünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir namaz kılmamıştır. Bu konuda sabit bir rivayet yok. Ama kim kılmak isterse Allah ona rahmet etsin. Mealinde bir hadis var Ebu Davud ve Tirmizi tarafından rivayet edilir. Tahiyyatül Mescid namazı kılıp, bu namazı da mi kılacağız? Nasıl olacak? Zaman yeterliliği olacak? Şimdi siz şayet e ezan ile kâhmet arasındaki namazı kastederek iki rekat kılarsanız, bu zaten Tahiyyatül Mescid yerine geçer. Ekstradan Tahiyyatül Mescid namazı kılmanıza gerek kalmaz. Sabahtan başlayarak tekrarlasanız. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam, İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadiste kim günde 12 rekat nafile kılarsa Allah ona cennette bir ev bina eder buyuruyor. Bukhari mi şimdi rivayet bu şekilde geçiyor. Tirmizi'nin sahih isnatlı rivayetinde ise İbn Ömer radıyallahu anhuma bu namazları teker teker zikrediyor. Allah Resulü'nün şu şu namazlarını kıldığını gördüm diyor. Sabah namazından önce 2, öğle namazından önce farzından önce 4, farzından sonra 2. 2, e, akşam namazının farzından sonra 2 ve yatsı namazından sonra 2. Bu şekilde 12 rekat. Bunun dışında bazı meşru kılınmış namazlar vardır ki e, bugün de 12 rekat olarak sayılan namazlardan hariç olarak mesela duha kuşluk namazı, diğer adı evvabin namazıdır. E, güneş doğduktan sonra e, öğle vakti girmesine yarım saat kadar kalıncaya kadar kılınabilir. Bu vakitte e, Meşru kılınan bir namaz, 8 rekata kadar kılınabilen bir namaz e, sünnette gelmiştir. Aynı şekilde ikiden önce 4 rekat kılmak isteyene Allah rahmet etsin hadisi vardı olmuştur. Yine kişinin e, akşam ile yatsı arasında herhangi bir tayinde bulunmaksızın namaz kılması da meşrudur. Sahabeler bununla amel etmişlerdir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ve berekat. Onun dışında gece namazı. Yine bu sayılan 12 rekat namazın dışında zikredilen namazlar. Öğlenin sünnetine yetişemezsek farzdan sonra 4 nafile daha kılınabilir mi? Öğlenin farzından sonra 2 rekat olarak zikredilen sünnet bazı rivayetlerde 4 kılınabileceği, ikişer rekat olarak 4 rekat kılınabileceği geliyor. 4 rekat da kılabilirsiniz. Öğlenin farzından sonra bu da meşrudur. Tenevvut vardır burada. Allah cümlemizden razı olsun. Zatül meaddet'te en sahih olan galiba 10 rekat sünnet diye geçiyor. Ee, benim bildiğim Zatül meaddet de 12 rekat olarak sayılıyor. Aleykümselam ve rahmetullah rekat. Öğle namazının sünnetini yetişemezseniz farzından sonra kılabilirsiniz. Buna dair Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması var. Mesela ikindinin e, öğlen vakti e, kendisine heyetler gelmesi sebebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetini kılamıyor. İkindi vaktinden sonra bunu kılıyor. Kendisine bu namazın hikmetini soranlara da beni alıkoymuşlardı. Bunu eda ettim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah cümlemizden razı olsun. evet, sorular bitti galiba ben de yani tahiyyatta, e, teşevitte tahiyyat okurken parmak hareket ettirilirken şahadet edilirken parmak sallaması durdurulup parmak şahadet sonunda kadar dikilir mi? Nebi Aleyhisselatü namazını tarif eden sahabeler bu oturuşlarda Parmak işaretinin selam verine kadar devam ettiğini, yani her iki oturuşta da bunun e, sürekli bir şekilde hareket ettirildiğini naklediyorlar. Maral 28. Bu sabah iki, öğlen 4 öğlenden sonra iki daha var, farzından sonra öyleni altı yazmanız gerekiyordu Zadül Mead'de mi bu şekilde yazılıyor? Birçok rivayette şehadette dikildiği var, o yüzden sordum Aslında ben böyle bir rivayet görmedim Cafer-i Tayyar yani sadece şehadette dikildiğine dair bir rivayet görmedim ama ilim ehlinden bazıları bu tür açıklamalar yapmışlar. Şehadet ederken kaldırılır, sonra indirilir, şurada kaldırılır diye bazı tayinler yapan ilim ehli olmuş. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını tarif eden sahabeler bunun tahiyyatın başından itibaren sonuna kadar selam verinceye kadar devam ettiğini zikrediyorlar. Bu konuda birçok rivayet var, detaylı detaylı zikreden birçok rivayet var. Hakeza Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de öyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinin altı cildi tercüme edilmiş durumda ve namaz babı, yani müsnedle geçen namazla ilgili rivayetler tercüme edilmiş durumda. Bu tercümeden takip edebilirsiniz. Kadının namazda etek giymesini şart kılan hadis var mı? Allah cümlemizden razı olsun. Şimdi e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şu şekilde bir soru soruluyor. Ümmü Seleme Validemiz tarafından. Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. E, kadının eteğinin boyu nasıl olmalı diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir karış diyor. Topuktan itibaren bir karış. Yere değmesini, e, daha uzun olmasını, e, yerde sürülmesini bu şekilde tarifler yapıyor. Yani illa da etek giymesini şart koşan rivayet şu an ben hatırlamıyorum. Illa etek giyecek diye bir ifade hatırlamıyorum. Ama e, kadının erkek kıyafeti giymesine lanet vardır olmuştur. Hristiyanlardan da helallik almamız gerekiyor mu? Kul hakkı olarak tabii ki. Hristiyan da olsa, ateist de olsa, kul hakkı olarak şayet zulmedilmişse, onlara da zulüm söz konusu olur. Dolayısıyla bunlarda da helallik gerekir. Ama mesela, e, bazı şeyler vardır ki, onların hakkı yoktur. Mesela, Batıl ehlinin, bidat ehlinin, fasıkların, kafirlerin, kıybetinin kıybet sayılmaması gibi bazı sınavlar vardır. Bundan dolayı helallik istemeniz gerekmez. Kıybet örnek verdik mesela. Veyahut Müslümanlarla harp eden kafirlerin bazı konularda helallik gibi durumu söz konusu olmaz. Allah Azze ve Celle kâfirleri iki sınıf zikrediyor kitabında. Müslümanlarla savaşan, Müslümanları yurdundan etmek isteyen, bu grup ile Müslümanlarla güzel geçinen, ilişkilerini bozmayan, kendilerine iyilik de edebileceğimiz kimseler. Şayet bunlara bir zulüm edersek, bu zulümde mesul oluruz. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, müsliği yasaklar. Yani e, cihatla ilgili baplarda e, geçer bu yasak. Kafirle cihat edersin, kafirle savaşırsın. Kafiri öldürebilirsin ama müsle yapamazsın. Yani herhangi bir organını kesip e, eziyet babında e, müsle yapılmasına izin verilmemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hamza radiyallahu anh şehit edildiği zaman e, Hamza radiyallahu anh müsle yapıldığı için e, aynısını, daha beterini yapacağını söylemişti. Allah Azze ve Celle ayet indirerek e, bunu yasaklıyor. Ya misliyle karşılık verirsin ya da affedersen daha hayırlıdır diyor. Nitekim Nebi Aleyhisselatü da daha hayırlı olanı yapmış e, ve bu sözünden vazgeçmiş. Bunun neticesinde Hamza radiyallahu anh'a bu zulmü yapan insanlar Müslüman olmuşlardır. Gerek Vahşi radiyallahu anh gerekse ona bu emri veren Hint radiyallahu anha, işin neticesinde Müslüman olmuşlardır. Allah cümlemizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Şimdi paçanın sarkıtılması, elbisenin, eteğinin sarkıtılması meselesinde e, bazı istisnalar var. Mesela Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam ismen bazı şeyler zikrediyor. İspal yani elbise sarkıtma üç şeyde olur. Sarıkta, gömlekte ve izarda diyor. Yani izar entari şeklindeki ilen etekli erkeklerin giydiği etekli elbiseler yani boydan elbise şeklindeki kıyafetler. Mesela şalvarda aynı şey söz konusu olur diyemeyiz. Ki bir bu tip entari giyenlerde biraz da belki baris söz konusu olabiliyor. Şimdi burada fiilin kendisi yasaklanmıştır. Yani ne olursa olsun elbiseyi yerde sürmek yasaktır. Topuğu topuk kemiğini aşması elbisenin haramdır. Allah Resulü bunu yasaklamıştır. Pantolona gelince pantolon bu yasa e, girmesi söz konusu olmaz çünkü hadiste e, bunlar İstisna ediliyor. İspal ancak 3 şeyde olur. Yani bu sarkıtma ancak 3 şeyde söz konusudur. Sarıkta. Sarığın fazlaca sarkıtılması. Gömlekte. Yani gömleğin kolunun ele kadar uzanması. Hatta eli geçmesi. Bileği geçmesi. Ve izarda. Yani bu entari dediğimiz kıyafetin ayak topuklarının geçmesinde söz konusu olur. Burada ister kibre yol açsın, ister yol açmasın yasaktır. Ebu Bekir radıyallahu anhe gelince e, bu, konula, bu konuyla ilgili detaylı bazı rivatları de şu vardır. E, mesela İbni Mesud radıyallahu an de e, aynı sıkıntı vardı. E, Belin belinde durmaması, zayıf olması, e, belinde kıyafetin aşağı sarkması e, bunlardan namazda durulacağı zaman, paçasını katlayan kişi yanlış mı yapıyor? bu katlamayla ilgili olarak, yine e, hadis var bu yasaklanıyor elbiseyi kıvırmak ister gömlek olsun mesela kişi, kısa kollu bir gömlekle namaz kılabilirken uzun kollu bir gömleğin kolunu sıvasa, bu yasağa girmiş olur paçasını sıvasa, yine bu da e, yanlış bir hareket olur bu yasaklanmış çünkü sorunuz neydi? Ben görmedim galiba onu. Yani bazı arkadaşlar Almanya'da kafir devletini kandırarak para alıyor. Bu durumu nasıl görüyorsunuz? Bu caiz değildir Maral 28. Çünkü Almanya'da vatandaş olan kimse bir ahit sorumluluğunu üzerine almış demektir. Yani orada belli şartlarda kalıyor. Kafirlerle yaptığı bir anlaşma var. Müslümanlar kafirlerle dahi olsa yaptığı anlaşmalara riayet etmek zorunda. Aleyküm selam ve rahmetullahi bir şeyler. Ha, Almanya'da yaşıyorsunuz. Ha, mikrofon mu? Tamam inşallah. Se selam. Aleyküm selam ve rahmetullahi wabarakatuhu. Şimdi kardeş Almanya'da böyle bir uygulamanın olması, yani haksız bir uygulamanın olması, belki pek çok ülkede de buna benzer şeyler var. Yani bu benzerleri Türkiye'de de söz konusu. Ama orada çalışan işçi bunu bilerek giriyor buna. Yani buna baştan razı olarak giriyor değil mi? Ya baştan buna girmesin, ya da sonradan hak talep etmesin veya bunun kanuni yoldan giderilmesi söz konusuysa hakkını arasın. Burada şikayet etmeye bence hakkı yok. Çünkü bu şartları bile bile belli bir anlaşmaya girmiştir. Birinin haksızlık yapması ve Bir tarafın haksızlık yapması, diğerinin de haksızlık yapabileceği anlamına gelmez. Şimdi işin lehine döndü. Hmm. Tabi ben detayları bilmiyorum. Orada e, Almanya ortamında yaşayan kimseler meseleyi belki daha iyi takdir ederler. E, ama bizim kendi yaşadığımız ortamda buna benzer sıkıntılar var. Almanya'da kafirlerin arasında yaşamak Kur'an ve Sünnet'e göre caiz mi hocam? Şimdi işin esasında kafir bir ülkeye e, kafir bir ülkeye seyahat bile laf olsun diye seyahat bile caiz değil. Asli hüküm bu. Yani bırakın orada yaşamayı seyahat bile, sıradan bir seyahat bile caiz değil. Ama şu anki ortama baktığınızda bir İslam ülkesinden söz edemiyoruz. Bir İslam ülkesinden, yani Müslümanların Allah'ın indirdikleriyle huzur bulacakları bir ortamdan söz edemiyoruz. Yani hicret edebilecekleri belki daha ehven ortamlar söz konusu olabiliyor. Mesela Azerbaycan'da yaşayan bazı kardeşler var, Türkiye'ye gelmek istiyor. Halbuki Türkiye Azerbaycan'dan çok farklı değil. Türkiye, Almanya'dan çok farklı değil. Allah'ın indirdiğiyle yönetilmemesi bakımından aralarında pek fark yok. Veyahut e, Suudi ile Avrupa arasında çok fark yok. Elbette e, bir sürü fark var ama Allah'ın indirildiğiyle yönetilmemesi bakımından e, çok büyük fark yok. Yani şeriatla yönetilen ve bütün Müslümanların oraya hicret etmesi farz olan bir devletten bugün söz edemiyoruz. Böyle bir ülke yok. Çünkü müminlerin emiri, müminlerin halifesi yok. Bu gibi ortamlarda kişi zulümden ne kadar kaçabilirse kaçar, Allah'a Allah e, şirk koşmakta zorlanırsa, buna zorlarlarsa, orayı terk eder ve bu zorlamanın yapılmadığı bir yere hicret eder. Yani kısmi e, imkan dahilinde hicretler yapar. E, bugün Almanya ile Türkiye'yi değerlendirdiğiniz zaman, bazı hususlarda Almanya daha avantajlı bir Müslüman yaşaması açısından, bazı hususlarda da Türkiye daha avantajlı. Bunları herkes kendi durumuna göre değerlendirir. Yani mevcut ortamda, İslam devletinin olmadığı bir ortamda, Almanya'da yaşamanın, Avrupa'da yaşamanın günah olduğundan, caiz olmadığından söz etmek pek doğru olmaz. Yani... Ee, Böyle bir durumda kalan kimse de elbette ister Türkiye olsun ister başka bir yerde olsun ister e, Suud olsun Bahadır'ın yazdığı gibi hangi ülkede olursanız olun buralar İslam devleti olmadığı için e, oralarda cihat vardır yani davet cihadı her Müslümana bir davet söz konusu. Belki Suud'un müşkülatları diğer ülkelerden daha azdır. Yani bir Müslüman diniyle ilgili olarak Suud'da daha rahat yaşayabilir. Ama hiç kimse söyleyemez ki Suud rejimi İslamidir diye. Bunu hiç kimse söyleyemez herhalde. Darül İslam, Küfür yoksa o zaman İsrail ile Türkiye arasında fark yok öyle mi? Elbette ki fark var. İsrail ile Türkiye arasında bizim e, burada fark yok dediğimiz husus bütün Müslümanların hicret etmekle mükellef olması açısından fark yok. Yani bu konuyla ilgili olarak fark yok. E, herkesin hicretinin bir bölgeye farz olması için ve o bölgenin dışında davet amaçlı, cihat amaçlı çıkmamak için e, İslam devleti olmalı ki e, herkes orada olsun. Almanya'da yaşayan da davetli mükellef, Türkiye'de yaşayan da davetli mükellef. Bütün ülkeler aynı şey, aynı şeyle mükellef şu anda. Allah'ın kelimesi yüce olsun diye uğraşmak zorunda olan herkes. Eğer bunu yapmıyorsa Türkiye'de yaşaması da caiz değildir. Daveti kim yapabilir? Atatürk'e Müslüman diyemezsiniz. Gariban Osman. Burada e, İnspik'te bazı sapıklar var. Güya e, Selef davetçisi. Güya Selef'in yoluna davet ediyor. İstanbul'da da var bu tip insanlar. Yok efendim Atatürk'e bile kafir denemezmiş gibi. Bunlar tabi işin e, abartması. E, İslam'a düşmanlık edeb. Müslümanlarla mücadele eden bir insana başka diyecek, bizim bir şeyimiz yok. Diyene ne diyeceğiz? E şimdi e, muhakkak ki insanlar bunu cahilliklerinden söylüyorlar. Yani insan kendi akidesini bilmiyor. Kendi akidesini bilmiyor. Başkalarına akide anlatmaya çalışıyor. Bu sebeple bu tip saçmalamalar yapılabiliyor. Allah Bilmediklerinden bu kasıtı yapıyorlar zaten. Yani inandıkları şeyin ehl sünnet akidesi olduğunu zannediyorlar. Bazen ee, tekfiri, tekfiri ee, bir kimseye kafir denedim mi? O kimse sanki mutlaka harciymiş gibi bakılıyor. Aynı adama bakıyorsun, Muhyiddin Arabi'yi sorsan kafir diyor. Şimdi burada e, bu tür tekfirlerde Müslümanların kafir olduğunda icma ettiği kimseyi her Müslümanın tekfir etmesi gerekir. Mesela bugün e, bir kimse İskender evrenin solunu tekfir etmezse, yani onun peygamberlik iddia ettiğini, resullük iddia ettiğini, kendisine kitap indiğini, iddia ettiğini bilmesine rağmen ona kafir demezse kendi itikadı ciddi bir tehlikededir. Aleyküm selam ve rahmatullah. Kişi bildiğin, bildiği oranda davetini yapar Umut Yalnız elbette bu bildiği oran derken kişinin ilim için onun sabrına katlanması, bu yolda epey bir mesafe kat etmesi gerekiyor. İlim silahıyla silahlanmadan, sabır silahıyla silahlanmadan davet meydanına çıkan insan, Mutlaka e, yaptıklarından çok bozuyor, yaptıklarından çok yıkıyor. İlim ehlinden mutlaka ders alınması gerekir. Bir ilim ehlinden ders alınıp, işte sen davet edebilirsin, sen e, bu yeteneğe sahipsin diye en azından bir e, şehadet olmalı ki bu insanlar davetçi olsunlar. Herkes bildiğini davet eder o ayrı mesele. Yani kısmi bir takım meselelerde ama davetçi olarak ortaya çıkması bunları gerektiriyor. İlim ehlinden istifade etmek gerekiyor. Evet ben Artık müsaade isteyeyim, hakkınızı helal edin. Resul-i gruplar hakkında ne düşünürsünüz? Mealci gruplar genelde e, mutezile mantığıyla hareket eden bidat ehlidir. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında söyledikleri bir kısım sözleriyle açıkça küfre düşüyorlar. Ama hepsini aynı kategoriye koyamıyoruz. Bu sebeple mealcı gruplar hakkında e, umumi olarak onların bidat ehli olduğunu söyleriz ama muayyen şahıslarında küfre girenleri de olabilir. Şahsların kafir olup olmadığına karar vermek bizim işimiz değil doğru. Ama Müslümanların icma ettiği bir mesele ise küfrü bu kadar açık olmasına rağmen mesela bir Mustafa Kemal'den dolayı galiba bunu söylüyorsunuz Hasemvari. Mustafa Kemal'in hayatı boyunca Müslümanlarla İslam'la mücadele ettiği bir vakadır. Buna rağmen bir kimse buna Müslüman diyorsa, onun akidesi mutlaka bozuktur. Onun akidesi mutlaka bozuktur. Ama, evet, ben bunu inkar etmiyorum zaten, ben söyledim. Kafir, birilerinin kafir olduğuna karar vermek bizim işimiz değil. İlim ehlinin işi. İlim ehli onu tekfir ettiği için biz bunu söylüyoruz zaten. Müslümanlar bu işte icma etmiştir. aleyküm selamun rahmetullahi berekatuhu evet ne diyordum onu da unuttum şahısların kafir olup olmadığına karar vermek evet ee, onu galiba söylemiş olduk böylelikle. Onun dışında soru, yani Resulü öteleyen Mealcı gruplar denmişti. Sünnet konusunda defalarca, burada dersler yaptık, e, sünnetin hücciyeti konusunda, bir kimse çıkar da, peygamberin sözü beni bağlamaz derse, o kimse açıkça küfre girmiştir. Mesela, e, bunlardan birisi Mustafa İslamoğlu, kendi sitesinde, hadis sahih bile olsa akide de delil olmaz Şeklinde bir cevap vermiştir, sorulan, kabir azabı hakkında sorulan bir soruya. E, kaderi açıkça inkar etmiştir, bu da hadis inkârcılığına dayanıyor. E, bunlar açıkça küfre girmiş insanlardır. E, ama mealciler içerisinde bu boyutta olmayanlar var. Bu sebeple mealciler kafirdir şeklinde ifade kullanmıyoruz. kader iman hangi ayetle sabittir, kardeş? Kaderi reddetmek hangi ayetle sabittir? Resul size neyi verdiyse onu alın, neden sakındırdıysa ondan uzak durun. Ayet ile sabit. Peki kaderi inkar etmek, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kaderi hakkında söylediklerini inkar etmek hangi ayetle sabittir? Bunu sormak gerekir günün belli vakitlerinde Allah'ı anmayı gerektirdiğini söyleyenler var He, yani tabi bunlar ayrı ayrı iddialar yani mealcı gruplar içerisinde çok değişik insanlar var İbrahim 40 e, şayet kader konusuna girersek bu e, başlı başına bir dersi gerektirir çünkü detaylı bir konu, ben de tam e, müsaade isteyeceğim vakitlerde girdiniz, Allahu e, u Mikrofonu kısa soru cevap şeklinde olması için almıştım zaten, Allah cümlemizden razı olsun. Bu arada bayağı vakit geçmiş. Selamun Aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Şimdi sünnet inkarcısı kimseler, e, bu gibi kimseler Allah'ın Rasulünün helal ettiğini helal, haram ettiğini haram kılınca kadar savaşılması gereken kimseler. E, yani e, onlar bu bakımdan e, küfürdedirler. Resulünün Allah adına helal bildirme, haram bildirme yetkisini kabul etmeyen insanlar bu pozisyondadırlar. E, dolayısıyla bizim ee, sünnet inkarcılarına karşı işte kader meselesi, İsa Aleyhisselam'ın nuzulü meselesi, kabir azal meselesi, rejim meselesi bunlar tek tek ele alıp da vakit kaybetmek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Bunların her birlerini tabii ki ayetlerle de e, ifade edebiliriz. Mesela söylediğin Allah bir kimseye iki sefer azap etmez sözünü e, Tevbe suresinin 100. ayetine aykırıdır bu söz. Allah Azze ve Celle iki sefer bir kabirlerinde bir de daha büyük bir azaba uğratacağını bildiriyor. Ama bakın dediğim gibi bunlar tek tek bir kimse bu ayete iman edip bu fikrinden dönse bile İslam'a girmiş olmaz. Çünkü Rasulü henüz kabul etmemiş. İlk önce, hepsinden önce bir Rasulün pozisyonunu itiraf etmeleri, kabul etmeleri, Rasule iman etmeleri gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey bilmeyen birisiyken din adına, Kur'an'ı beyan adına ne diyor Allah Azze ve Celle? Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdi. Kitap ve iman nedir bilmeyen olduğu e, bildirilen Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Nahil Suresi 44. ayetinde sana da zikri indirdik ki kendilerine ne indirildiğini beyan edesin diye diyor. Bilmeyen bu peygamber nasıl oluyor da Allah'ın indirdiği zikri beyanla görevlendiriliyor? Bu ancak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Azze ve Celle tarafından bunu, bu dini, bu kitabı, beyan etmenin vahyedilmesiyle açıklanabilir. Başka bir izahı yok. İlk önce bu hususun izah edilmesi, e, kanaatinin bu, bu konuda getirilmesi, ondan sonra bu meselelerin tek tek ele alınması lazım. Bu aşılmadığı sürece yani bu e, kısmi meseleleri istediğiniz kadar ele alın, kabir azabını ispatlayın. E, bir netice vermez. Peygamber'e iman etmiş değildir henüz. Peygamberin Kur'an'ı beyan etme yetkisine sahip olduğuna e, iman etmiş değildir henüz. Yani ilk önce bir sünnetin konumunun e, ortaya çıkması lazım. Bunun tebliğ edilmesi lazım. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ve Şimdi bir kimse Nebi Aleyhisselatu Vesselam'ın habir azabına dair söylediklerini işitmiş olmasına rağmen ben bunu bilmiyorum Allah'a havale ediyorum derse kafir olur. İnkar ederse zaten bellidir hükmü. Bu konuda tevakkuf etse kafir olur. Çünkü nebi Aleyhissalatüssama inanmamış olur. Bu genel bir hüküm olarak böyle. Muayyen şahıslarda. E, İnsanların bazı müşkülatları olabilir, anlayamadığı, e, halledemediği sorunları olabilir. E, o muayyen şahısların durumu ancak bu müşkülatların aşılmasından sonra, hakkın apaçık beyan edilmesinden sonra ortaya çıkar. Ama fiilin kendisi ne Aleyhisselatü Vesselam bir şey bildirecek, ben buna inanmıyorum veyahut e, ben bu konuda işte Allah'a havale ediyorum, varsa var yoksa yok deyip e, tevakuf ederse bu da bir küfürdür. İstemekle rivayet olunur ki ile tabiyet aynı şey midir kardeş? İşitmek ile. He. Şimdi bu konuda yine e, mecburen kısa e, bir şeyler söylemek durumundayım. Çünkü sünnet meselesi bunların her birleri ayrı dersler. Saatler alan dersler. Zamanında da yaptık bunları. Ama burada kısaca şunu söyleyeyim. Bizler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği her şeye inanmak zorundayız. Doğru mu? Yani ilk önce bir burada meseleyi halledelim. Sonra rivayet meselesine gelelim. İbrahim 40. Yani Peygamber aleyhissalatü versem, Kur'an'a aykırı bir şey konuşmaz. Onun her söylediği Allah azze ve celle'nin bildirmesiyle. Hevasından konuşmaz. Bizzat duymuşsak evet. Değil mi? Peki. Şahitlerin şahitliği konusunda birisi sana şahitlik etse yani iki kişi falanca bizzatın zatın hırsızlık ettiğine şahitlik etse, sen bizzat görmemişsin olayı e, ve kadı pozisyonda olsa nasıl hükmedersin? rivayet eden yani bu olayı sana aktaran şahitlerin güvenilirliklerini mi araştırırsın, yoksa anlattıkları olayı yorumlar mısın? İşe buradan başlarsın başlarsın? Odaya ses geliyor mu şu anda? 5 ile 7 ravisli sesinde bir sözün aynen nakli müşkül bir meseledir. He, buna dikkat çektiniz. Şimdi bakın. İlk önce e, bunun usul olarak, prensip olarak bir tayin edilmesi lazım. Size gelen bir haber. İki şahit. Bir kimsenin hırsızlık yaptığına veyahut daha başka e, ceza gerektiren bir iş yaptığına şahitlik ediyor. Değil mi? Siz e, bu böyle bir durumda na nasıl davranırsınız? Şu an 5 ila 7 ravi meselesine gelmedik. Birinci ağızdan nakil yapanlar hakkında konuşuyoruz yani şu an. Anladınız. Evet. O halde sizin yazmanızla vakit kaybetmemeniz için sizin adına ben, sizin adınıza ben cevaplayayım bunu. Mesela iki şahit bu şekilde bir şahitlikte bulunuyor. Öncelikle şahitlerin e, şahitlik yeteneği böyle bir melekesi var mı? Bunu araştırırım, değil mi? Yani bunu yaparsınız. Doğru sözlü kimseler midir bunlar? Yanılan kimseler midir bunlar? Bunları yaparsınız. Sonra e, baktınız ki bu ravilerin herhangi bir kusuruna rastlamadınız. Olayın naklettiklerine, doğru naklettiklerine karar verdiniz. Ama buna rağmen içlerinde bir takım kötülükleri gizlemiş olabilir bu insanlar. Mesela bu iki şahit aralarında gizlice anlaşıp seni veyahut beni kandırmak üzere bunu yapmış olabilirler değil mi? Ama Allah Azze ve Celle böyle bir durumda e, kötülüklerine yani e, yalan söylediklerine şahit olmadığımız e, zahirleri üzerinde adaleti tespit olmuş kimselerin hükmüne göre hükmetmemizi istiyor ve bu konuda yanılırsak da bizi mesul tutmuyor. Doğru mu? Çünkü biz elimizden geleni yapmışız. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ama kesin surette, bir saniye ona geleceğiz. Kesin surette biz bu iki şahidin, adil olduklarına hükmettiğimiz bu iki adil şahidin masum olmadıklarını bildiğimiz halde, hatadan korunmuş olmadıklarını bildiğimiz halde bu kimselerin sözüyle hükmetmemiz üzerimize vaciptir. Doğru mu? Emin olmadığımız halde, bunların %100 emin olmadığımız halde ama e, büyük olasılıkla bir kanaat oluşuyor onların adil olduğuna dair. Tamam oraya geleceğiz. İlk önce bunu bir bitirelim. Biz bunların şahitliğiyle hükmetmezsek, onların şahitliğinin gereğiyle hükmetmezsek Allah bizi mesul tutuyor. Allah bizi bundan mesul tutuyor. Aynı şekilde 5 tane, 7 tane ravi Belki hata ettiler, belki yanlış beyanda bulundular ama biz bunu tespit edemedik. Eğer böyle bir tespitimiz varsa bir delile dayanmalı. Deriz ki işte ravilerinden şu e, üçüncü sıradaki ravi e, yanılan birisidir. Şu lafzı doğru ezberleyememiştir. Biz bunu söylemiyoruz ki ama. Hadis inkarcileri bunu söylemiyor. Ne diyorlar? Doğrudan metnine girişiyorlar. İşte metni ya akla aykırı ya Kur'an'a aykırı diye. E, bir takım e, şüpheler ortaya koyuyorlar. Ha deseler ki işte şu raviden kaynaklanıyor diye. Bunu da delile ıspatlasalar e, mesuliyetleri üzerinden kalkar belki. Prensip olarak meselelerinin özü bu. Yani ravilerin değerlendirilmesinde olabilir, yanılmış da olabilirler. Ama benim mesul olduğum şey eğer ben bu yanılmayı tespit edememişsem onunla mükellefim. Siz bunu işte toptan silme yapamazsınız. Tarih bilgisine bile dayanırken bunu yapamazsınız. Kaldı ki Allah'ın peygamber olarak gönderdiği birisi hakkında bu sözü söyleyebilirim. Bir kere e, az önce söylediğim ayete dikkat ederseniz, Allah Azze ve Celle Nebisini Kur'an'ı beyan etmekle görevlendiriyor. Yani bu beyan olmazsa insanlar bu dini sağlıklı bir şekilde öğrenemezler. Bütün sözler değil, teşri alanında Nebi Aleyhisselatü din adına bildirdiği her şey vahidir veyahut vahiy hükmündedir. Çünkü peygamberler özellikleri vahiy emini olmaları, bunu tebliğ etmekte emin olmaları. Evet, İbrahim 40. E, tamamını reddetmiyor olabilirsiniz. Mesela bu red ve kabul de ney. Ee, ölçü olacak sizin için. Eğer Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen haberler şu ölçüye göre kabul edilmeli diyorsanız bu nedir? İlk önce e, bunu bir tayin edelim. Hıdır Yeşilyurt, Ebu Hilal Mardinli. Ee, eğer bildiğim Ebu Hilal ise ahbaşların Odası olsa gerek. Ebu Hilal diye bir oda vardı. Cehmi akidesine sahip insanların odası. Eğer ondan bahsediyorsanız odur. Akideleri Cehmi. Din adına peygamber bizatihi Kur'an'a tabi olmakla emrolunuyor. Ama bakın şimdi İbrahim 40. Size bir örnek vereyim. Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 238-239. ayetlerinde namazı korku halinde binekli ve yaya olarak kılın diyor. Güvene kavuştuğunuzda ise daha önce size öğrettiğimiz şekilde kılın diyor. Hatırlıyorsunuz değil mi bu ayet? Şimdi burada Allah Azze ve Celle öğrettiği bir namazdan bahsediyor. Biz Kur'an-ı Kerim'de öğretilen bu namazı bulamıyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'de öğretilen bu namazı bulamıyoruz. Salat, evet. Ama sünnette buluyoruz. Burada iki durum söz konusu. Ya diyeceğiz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam işte ehli kitaptan öğrendi namazı, insanların kıldığı namazdan öğrendi, ee, öğretilen buydu diyeceğiz. Ya da Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah tarafından vahy ediliyordu, Kur'an dışında vahiy söz konusuydu. Ee, bu öğretmeden bahsediyor Allah Azze ve Celle diyeceğiz. Sizce hangisi olabilir? şayet insanlardan gördü işte el kitaptan gördü diyecek olursak nebi Aleyhisselam'ın Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyle hükmettiğini iddia etmiş oluruz ki peygambere büyük bir iftiradır bu. Vahiyle kendisine bildirilen bir vahiyle bunu yaptığını, bunu öğrendiğini, öğrettiğini söylersek bu Kur'an-ı Kerim'de geçen naslara gayet uygundur. O peygamber hevasından konuşmaz ancak kendisine vahyedilenden ibarettir onun konuştukları. Bu ayete uygundur. Yine zikri biz indirdik. Onun beyanı insanlar arasında... Şimdi başka şeyler girdi galiba. Şu konuyu bir bitirelim. Salat sadece namaz ise ve sürekli Kur'an'da zikrediliyorsa, abdest gibi namaz için füru olan, bir mesele olan salatın teferrütü sizlerin için yoktur Kur'an'da. Sadece namaz değil ki, Allah'ın emrettiği pek çok şey e, belki Kur'an'da zikredilmemiştir, detayları. Mesela zekat da böyle, hırsızın elinin kesilmesi de böyle. Salatın ne olduğu bizce mi olmalı? Yoksa Allah tarafından bildirilenin ne olduğumu önemli burada. Allah'ın kastettiği salatın ne olduğumu. Şimdi biz mesela Kur'an'ı alsak elimize ve Arap da olsak. Yani Arapçaya hakim dili iyi bilen kimseler de olduğumuzu farz edelim. Allah burada salatı emrediyor. Bu salat nedir? Allah Azze ve Celle insanları böyle bir karmaşaya bırakır mı sizce? Sana da zikre indirdik ki, kendilerine ne indirildiğini beyan edesin diyor Allah Azze ve Celle. Ben bu beyanı herhalde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da aramakla mükellefim bu ayet gereğince. Siz Kur'an'a iman ediyor musunuz İbrahim 40? İbrahim 40, siz Kur'an'a iman ediyor musunuz? Elbette ki. Peki, Arapça biliyor musunuz? Neden bilmiyorsunuz? Şu an siz dininiz hakkında çok büyük bir zan altındasınız. Ben, ben Kur'an hakkında, bakın Kur'an'a iman ettiğinize inanmıyorum şu anda. Çünkü şu iddialara sahip birisinin, peygamber adına nakilde bulunanları itham eden birisinin, hata etmiştir, yanlış yapmıştır diyen birisinin, herhalde tercüme edenlere de inanmaması lazım değil mi? Siz tercüme edenlere inanmıyorsanız da, Kendiniz Arapça öğrenmek zorundasınız. Yani bu, e, herkes Arapça bilmek zorundadır demiyorum bak. Ama siz bu iddiaya sahipseniz, bir kere Arapçayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Kur'an'a iman ediyorsanız. Şimdi burada mesele olan ben değilim ki. Ben iddia edebilirim belki. Ben e, tercüme edenler kadar Arapça bildiğimi iddia edebilirim. Ama burada söz konusu olan ben değilim. Çünkü ben peygamber adına bu şekilde iddialarda bulunmuyorum. Peygamberden rivayette bulunan raviler adına bu iddialar yapmıyorum ben. Türkçe bir mantıkla Türkçe bir mantıkla Allah'ın kitabı hakkında söz söylüyorsunuz. Türkçe bir mantıkla Allah'ın kitabı hakkında peygamberin getirdiğinden daha iyi bir şey ortaya koyduğunuz iddia ediyorsunuz. Siz Allah Azze ve Celle'nin her namaza kalktığınızda abdest alın emri karşısında nasıl hareket ettiğinizi söyleyebilir misiniz? Maide suresi 6. ayetinde ne anlıyorsunuz? Tercümeleri, tercümeler de olabilir. Açın Maide suresinin 6. ayetinin mealini. Bu ayette ne anladığınızı bir bana bir söyleyin. Maide suresi 6. ayet. Bak, Gariban Osman odaya yazdı. Ey müminler namaza durmak istediğiniz zaman yüzleriniz ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız. Bu nasıl bir namaz olabilir? ve ikinci soru ikinci soru her namaz için abdest gerekir mi İlk önce namazı bir ortaya koymamız lazım. Şimdi namaz bu odadakilerce bilinen bir şey. Yani herhalde namazı tarif etsem sizin dışınızda, odada kimse bu konuda ihtilaf etmez. Siz acaba namazdan ne anlıyorsunuz? Bizim merak ettiğimiz bu. Çünkü burada garip bir durum sergileyen sizsiniz. Bu e, neydi? Ebuzer 34 nikli birisi vardı. E, bunlar da tabii hem Kur'an mealciliği yapıp hem e, Arapça bilmeyen insanlar oldukları için salat kelimesine takılmışlardı. E, halbuki Arapçanın ilk adımda öğretilen hususlarından birisi eliflam takısıdır. Eliflam takısı mesela salat kelimesiyle es salat kelimesi arasındaki farkı Arapçaya dair ilk dersleri alan kimseler dahi bilir. Marifelik, nekrelik durumunu yani. Siz buradayken de yoktunuz İbrahim 40. Başkalarının makaleleriyle e, herhalde kendi akidenizi bina etmediniz. Kabirde size sorulduğu zaman başkalarının makalelerini, makalelerini ortaya koyamayacaksınız. Ama öyle bir iddia ortaya koyuyorsunuz ki makale sahibi sizmişsiniz gibi. Eğer bu iddialar başka birisine ait makale ise çağırın onunla görüşelim. Kendiniz iddia sahibi olmayın. Evet. Namazdan sizin anladığınızın ne olduğunu yazacaksınız galiba. Onu bekliyoruz. İbrahim Karap. Makale sahibini değil sizin ne anladığınız. Tabi ben miki bırakabilirim. Bu makaleyi yazan Arapça biliyor mu İbrahim Kırk? İbrahim Kırk. Bu makaleyi yazan ee, naklettiğinizi belirttiğiniz bu ifadelerin sahibi Arapça biliyor mu? Tefsiri olabilir. Arapça biliyor mu? Tebiyin daha doğrusu. He, siz demek ki Rasule böyle bir yetki vermediğiniz halde Rasulden başkalarına bu yetkiyi rahatlıkla verebiliyorsunuz. Tebiyin etme yetkisini. Şunu şunu hiç düşündünüz mü? İnsanlar mutlaka Kur'an'da geçen bir takım kelimelerin birden fazla mana içermesi sebebiyle ihtilafa düşebilirler. Doğru mu? Mesela ben Kur'an'da geçen bir kelimeye e, şu şekilde anlam yüklerken sen farklı bir şekilde yüklersin. E, ve odadaki bütün kardeşler belki farklı anlamlar yükleyebilirler. Buna hakemlik edecek kimdir? Kur'an'ı doğru anlamada Kur'an'ı doğru anlamada Peygamber rehberdir. Çünkü bizzat beyan edicisi odur. Siz Kur'an'ı beyan edicisinden ayrıp da binlerce beyan edici tayin ederseniz, peygamberi devreden çıkarırsanız, ihtilafları doğrudan bu dine ithal etmiş olursunuz. Allah Azze ve Celle'nin muradını iptal etmiş, bunun yerine insanların kendi getirdikleri yorumları din edilmiş olursunuz. İşin bu yönünü hiç düşünmediniz mi? Ben burada salat ve namazı 150 sayfa açıklayan adamı hiç dikkate almasam, peygamberi doğrudan bu işte rehber alsam, benim konumum nedir İbrahim 40? Çünkü sizin bahsettiğiniz bu adam, bu makale sahibi, doğmadan önce de Müslümanlar vardı. Yani İslam bir dönem yok oldu, peygamberden sonra yok oldu, insanlar tahrif ettiler, sonra bu makale sahibi çıktı, artık o vahyini nereden alıyorsa Allah'ın muradı şudur diyerek tebiyyine başladı. Sözlerinizin bu manaya geldiğini düşünüyor musunuz? Sizin bizi itham ettiğiniz şeye göre, siz de bu makale sahibine tabi oluyorsunuz. Kur'an'a tabiyeti, makale sahiplerine tabiyet olarak algılıyorsunuz o zaman İbrahim 40. Bu durumda bizim peygambere tabiyet olarak algılamamız gayet normal olmalı. Daha, sağ, daha sağlam, daha selametli olmalı. Hangisi sorunlu acaba? He, bakın işte Kur'an'a e, iman et, edip etmediğinizi bu yüzden sordum ben. Kur'an'ın tebiyini ve rivayet farklıdır diye. Şimdi Kur'an'ın tebiyini her asırda birilerine mi bırakılıyor? Sizin Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında e, Kur'an'ı her asırda yeniden açıklayacak Peygamberleriniz mi var yoksa? Peygamber hayattayken de böyleydi. Ben bunu konuşmanın başında sordum size. Peygamberden bizzat işitmişsen durum nasıl olur diye. Peygamberden bizzat işten sahabeler... Gayrı metlu vahye muhataptı. Yani Allah Azze ve Celle katından mana olarak gelene muhataplardı. Ama Kur'an-ı Kerim lafzıyla e, Allah Azze ve Celle'nin indirdiğidir. Bizim itikadımız bu. Mesela namazın şeklini biz vahye gayrı metlu sünnetten öğreniyoruz. Yani Cibril Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'den mana olarak getirdiği birebir lafızları değil. Almadığı çok belli. İbrahim 40 için e, az önce alıntılar yaptığı makale sahibi Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan nakledilenlerden daha değerli. Kur'an'ın e, her asırda yeniden yorumlanması şeklindeki mutezile akidesi e, İbrahim 40'da bariz görülüyor. Muhammed 42, İbrahim 40 söylediklerimden rahatsız olmazken, yani e, onun söylediklerine binaen, yüklediğim anlamlardan rahatsız olmazken sana ne olur ben onu anlamadım. Muhammed 42. Burada yapılan eğer ithamsa, bu ithamları herkesten önce İbrahim 40 reddetmeli. Bu nasıl mantık Muhammed 42? Adamın dili ortada. Eli yazmaya müsait. Adam kırmızılı da değil şu anda. Kendisi kendisini savunabilir herhalde. İbrahim 40, avukata ihtiyacınız var mı? Avukata ihtiyacınız var mı? He, tamam o zaman. Yani burada mikrofonda alabilirsiniz, kendinizi de savunabilirsiniz, ee, iddia ettiğiniz hususları eğer e, bir şekilde delillendirebiliyorsanız bunlar da ifade edebilirsiniz. Ee, avukata gerek olduğunu da düşünmüyorum. Ama e, siz itikadınızı bir makale sahibinin makalesine bina ediyor da burada rahatça bir takım iddialarda bulunabilirken bu iddianın delillerini istediğimizde bu nakillere başvurmak zorunda kalıyorsanız ben samimi olduğunuza inanmam İbrahim Çünkü benim itikad ettiğim bir şey başkalarından yardım istememe mecbur bırakacak durumda olmamalı. Sizlere hayırlı geceler. Esselamu aleyküm ve rahmatullah ve berekat.